Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo müzelik Sohbetleri hoş geldiniz. Ben İmel Gülşehak'ın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. At AncientThings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik Sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ve Merhaba Stüdyola kullanıcı adıyla da Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz iki bölümde Ayça ile birlikte e, müzelerde dijitalleşme, sanal müze ve pandemi gibi konulara değindik. Bu bölümde gerçek dünyaya geri dönüyoruz artık ve Türkiye'deki müze, sergi, tasarım camiasının tanınan isimlerinden birini konuk ediyoruz. Konuğumuz Cem Kozar. E, hoş geldin Cem. Merhabalar. Cem Kozar'ı tanımayan dinleyicilerimiz için kısacık tanıtacak olursak mimarlık eğitimini İTÜ'de tamamlayan Cem Kozar fikir ve içerik geliştirme mekan ve deneyim tasarım konularında çalışıyor. Pera Müzesi, İKSV, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Modern, Koç Vakfı, V&A Müzesi, Maxi, Momo, PS, 1 Salt gibi kurumlarla çalışmalar yapan Pattu'nun Işıl Ünal'la birlikte kurucu orta. Ayrıca para müzesinde ve oldukça yoğun ilgi gören e, İstanbul'da Bune Bizantizm ile İstanbul'dan Bizans'a 1805-1955 sergilerin tasarımında patlığını yaptığını ekleyip görmek isteyen izleyicilerimize sergilerin 13 Mart'a kadar açık olduğunu hatırlatayım. Sana soracak çok fazla sorun var aslında, sorumuz var ama e, Patlu çatısı altında yaptığın işlerle tanıyoruz genelde seni ve e, çok temel olarak Pattu nedir ve ne yapar diyerek başlayalım istersen sohbetimize. Evet. Pattu bizim 2019 yılında Işıl'la birlikte aslında kurduğumuz bir bir tasarım atölyesi olarak başladı. Biz bu... Bu çalışmaları aslında şey olarak başlamadık. Doğrudan müzecilik, sergi üzerine uzmanlaşmış bir, e, bir ofis yaratmak için başlamadık aslında. E, ama biraz tesadüfler eseri e, bu yönde bulduk kendimizi diyebilirim. E, bizim, e, ya patlı bir önce sök, yani ne, ne demek patlı? Patlı. E, aslında ölmüş bir dil olan Akatça Sümerce gibi e, dillerde e, boş bir alan demek e, şey hani, e, işlemi işlemmeye açık boş bir alan e, demek biz o dönemde çok birbirinden farklı bir sürü iş yapıyorduk sadece sergi değil dediğim gibi ışııl müzisyendir aynı zamanda müzik yapıyordu e, ben e, hani hem arkeolojiye hem de tarihe merak duyduğum için aslında Işıl'la zaten zevk makazlarında birlikte çalışırken bu fikirler ortaya çıkmıştı. Ee, yani bize uygun geldi böyle bir isim ve e, kurduk. E, kurduğumuzda aslında şeyle başladı, hikayeyi kurma nedenimiz diyeyim şeydi bizim. E, İstanbul 2010 Kültür Başkenti için hazırladığımız bir sergiydi ondan önce de çalışıyorduk. Aslında resmi olarak bir adımız bir şeyimiz olmasa da bir atölye olarak 2016 yılından itibaren aslında bir yerimiz vardı. O yavaş yavaş bir ofise, bir kurumsal yapıya dönüşmeye başladı ve hani bugünlere geldik diyeyim. Tattoo'nun <gülüyor> e, Müzecilikle sergileme anlayışını da ben aslında merak ediyorum. Şu şekilde yani sormak istediğim şey, hani bazıları e, ziyaretçinin bilgiyi almasını önem verir, bazıları hoş vakit geçirmesini sağlamaya çalışır, bazıları bir sahne yaratır ve ziyaretçi deneyimlesin ister. Patlu müzecilik ve sergilemede e, nasıl bir anlayışla yaklaşıyor? Ya biz aslında başından beri şöyle bir hani durumumuz vardı. E, Hayalet yapılar işte ilk sergimizdi bu 2010 Kültür Başkenti için yaptığımız. Ama ondan önce de bazı biennallerde e, işlerimiz sergileniyordu. Devamında da bu arada biennallerde, tasarım biennallerinde işte e, MoMA'daki iş ya da Maxi'deki işler hep aslında bizim tasarımcı ve sanatçı olarak sergilediğimiz işlerde. E, iki tarafta duruyoruz aslında. Bir, yani birinci... Yani ilginç bir yönümüz o. Hem sergilenen tarafta hem de sergilenen tarafta duruyoruz. Böyle ikili bir bakışımız olabiliyor. İkincisi bizim yani en baş, yani ben mimar olarak da aslında bir tasarımcı olarak da içerik benim için çok önemlidir. Bir bina tasarlıyorsam da aynı şekilde tasarlarım aslında. İçerik üzerine inşa etmeyi ve bağlamını hani ince ayrıntısına kadar incelemeyi seviyorum. O yüzden sergiler de biraz öyle. Ee, bizim sergilerimiz hani ciddi bir içerik araştırması ve e, içerik zenginleştirmesi üzerine kurulu diyeyim. Ee, biz belki e, hani bir tasarım sürecinin hani bir altı aya yayılıyorsa diyelim ki bir tasarım süreci bunun üç dört ayına rahatlıkla hani o içeriği anlayarak, okuyarak, zenginleştirerek aşı ah, da varmış, bu da varmış diyerek geçirebiliyoruz. Yani i̇kinci önemsediğimiz şey o Sağlam bir e, içerik üzerine oturması. Üçüncüsü de e, tabii eğlenceli olması. Yani insanlar sonuçta keyif almak için biraz da e, buralara gidiyor. E, o yüzden biraz gülümsetmesi yer yer e, bizim için önemli. E, karmaşık ve zor konulara gidip de e, yani o karmaşıklığıyla sunmak yerine onları basitleştirip Hani esas tartışmayı belki sergi salonunun dışına taşırmak, e, hani orada hani o bilgiyle boğmamak ziyaretçiyi, e, ama yine de hani şeyin içine almak, tartışmanın ya da konunun içine çekmek gibi konular bizim neredeyse her sergide önemsediğimiz ve yapmaya çalıştığımız şeyler. Yani sadece koyup geçmiyoruz diyorsun. Yani hiçbir zaman ya yani benim için mesela en zor en zor şey yani tasarımcı olarak başka tasarımcılarla da zaman zaman çalışıyoruz. Bunlar genelde mimari ekipler bazen de grafik tasarımcılar oluyor. Onlar tabii ki sadece şey olarak bakıyorlar ya bunun bir estetik yönüne bakıyorlar çoğunlukla işte bir şeyin düz olması, bir şeyin tek malzemeden olması gibi şeyler. Benim için on, hani üçüncü, dördüncü sırada belki. E, geçen gün bir yakın arkadaşım e, şey sergiyi gezmişti, peradaki iki sergiyi gezmişti. Bana şey dedi ya alt da mı siz tasarladınız dedi. Evet dedim. Ya hani üst katı gördüğümde evet siz tasarlamışsınız kesinlikle dedim ama alt katı gördüğümde şey dedim ya bunu da herhalde orta yaşlı böyle ya da yaşlıca bir bir, bir tasarımcı tasarlamış diye düşündüm dedi. Ee, ama aslında hani beni mutlu etti bu yorum. Çünkü biz bu kalemun gibiyiz. ya yani biz e, hani tasarımcı olarak yani bizi görebileceğiniz yer aslında o tasarımın arkasında yatan fikirlerdir. Yani tasarımın Hani renkleri ya da estetiği değildir. Eğer sergi onu istiyorsa onu yapıyoruz. Başka bir şey istiyorsa bazen sadece hani güzel bir duvar ve güzel bir aydınlatma da oluyor. Hani burada illa rengarenk olsun, bizim de imzamız olsun gibi bir derdimiz bütün sergilerde hiçbir zaman olmuyor. Önemli olan bizim için o başta saydığım konular. Ondan sonra hani estetik ya da ee, diğer konular devreye gidiyor. O yüzden evet hani sadece yapıp geçemiyoruz hiçbir zaman. <gülüyor> ee, patronun ekibinde yer alan kişilerle ilgili de bir soru sormak istiyordum ben ama Hı. Ayça girsin devreye. <gülüyor> yok yok ben de benzer bir soru soracaktım. Buradan Hı. devam edebiliriz. Ee, biz yani, aslında biraz bilerek biraz da yani, Türkiye'nin şartlarından dolayı ekibimizi küçük tutuyoruz. E, çoğunlukla e, hiç mimar, bazen mimar, e, bazen de grafik tasarımcılardan oluşan bir çekirdek ekibimiz var diyeyim. E, ama her projeye, her sergiye göre bu ekip böyle dirsek temasında olduğumuz bir takım başka profesyonellerle genişliyor. E, bunlar müzeciler olabiliyor, küratörler olabiliyor, ee, dijital donanımlar çok ağırlıktaysa o dünyanın insanları olabiliyor. Bazen işte ses, koku sergisi gibi ilginç sergiler yapıyoruz. Oralarda bu sefer ses tasarımcılarıyla, koku uzmanlarıyla çalışıyoruz. Yani birbirinden bir sürü farklı konuda sergi yapınca aslında önemli olan o çekirdek ekibi, yani bütün her şeyi... E, kurgulayabilecek bir çekirdek tasarım ekibini tutup ondan sonra projenin ihtiyaçlarına göre biraz genişlemek gibi e, bir, bir yol izliyoruz. E, hani gönül ister ki böyle işte Avrupa'da bizim işleri yapan ofisler en az böyle 25-30 kişilik geniş böyle e, işte metin yazarından tutun da e, hani konservasyon uzmanına kadar bin bir çeşit e, uzmanlıkta insanın aynı anda çalıştığı yerler yani ee, idealim o aslında ama Türkiye'nin şartları bunu biraz zorluyor. Böyle bir profesyonelliği zorluyor diyeyim. Peki o zaman şunu sorayım. Hani ekipte böyle bahsettiğiniz yönde eksiklikler ya da geliştirilmesi gereken noktalar varsa Hı. sergileme tasarımına yönelik karar süreçleri nasıl ilerliyor? Mesela serginin konusu yorumlama planınıza dolayısıyla tasarım kararlarınıza etkisi oluyor mu? Nasıl oluyor? Burada da yine her serginin kendi şartları oluyor. Bizim süreli sergilerde aslında e, bir anlamda daha rahatız. Çünkü süreli sergilerde e, bunu iyi yürüten genelde bir müze oluyor zaten, kurumsallaşmış bir müze oluyor. O müze konunun belki de en iyi küratörüyle birlikte zaten bize geldiği için... E, Orada bizim işimiz biraz daha şey dönüşüyor. Bir bir bir ziyaretçiyi hani sonuçta bir mekan içinde bir deneyim yaşattığımız için o kağıt üstündeki o o akışın nasıl ilginç bir deneyime mekanda dönüşeceğine, nasıl hikayeleşebileceğine hayal etmekle başlıyor yani oradaki sürecimiz diyeyim. Bazen ama bu daha çok şeylerde oluyor. Daha çok Kalıcı bir müze, yeni yeni kurulan bir müze projemiz varsa, orada hani başından itibaren takım kurucu biz oluyoruz aslında. Çünkü bir fikirle geliyorlar. Ben şöyle bir müze yapmak istiyorum diyorlar. Ee, orada biraz daha dediğiniz gibi işte o yorumlama, e, ya yani orada bile bu arada e, aslında biz önce şeyimizi kuruyoruz bir e, hani uzmanlardan ya da bu işi iyi bilen, tercihimiz genç ve meraklı e, uzmanlardan oluşan bir ekip kuruyoruz. Ve o ekiple birlikte e, onlar işte bilgiye sahipler ama müzeci değiller sonuçta. Ya da yani sergi deneyimleri olsa dahi onu dönüştürme gayri bir uzmanlık olduğu için. E, sonra onlardan gelen o ham bilgi bizde bir tasarım ve yaratıcılıkla birlikte böyle bir harmanlanarak bir... Sergiye dönüşüyor yani o fikir aslında ve o belki de yavan didaktik bilgiler bir sergiye dönüşüyor. Esas evet şey yani e, büyülü tarafı için belki de o, o daha ortada tasarım yokken aslında e, oluşturuyor taraf Çünkü orada bütün o ilişkiler kuruluyor. Ee, neyin nasıl sergileneceğiyle ilgili ilk fikirler, nasıl temsil edileceğiyle ilgili ilk fikirler çıkıyor. Böyle durumlarda çünkü daha ortada objeler bile bazen belli olmuyor. Ona göre koleksiyon oluşturuluyor ya da bir şeyler alınıyor ya da bir şeylerin replikası yapılıyor, ilüstrasyonlar hazırlanıyor gibi. Ee, o tabii çok daha hani uzun vadeli ve çok aktörlü bir, bir iş. Ee, ben daha keyifli belki her şeyi hani, tasarımla birlikte e, yönlendirebildiğimiz için zaman zaman. Yani orada hani, oyun kurucu biz olduğumuz için daha keyifli oluyor e, diyeyim. Ama hani, şeyde de hani, bir süreli sergide her şeyi çok iyi bilen ve ne yapmak istediğin konusunda çok net bir plan hazırlamış bir küratör olsa dahi biz bir şekilde işin içine yani o içerik tarafına dahil olarak e, onu geliştirmek üzerine çok çalışıyoruz e, diyebilirim. E, hatta şaşırıyorlar çoğu zaman. Bizim tasarımcı olarak bu kadar e, bu içerik tarafına müdahil olmamıza e, şaşırıyorlar. Tutamıyoruz kendimizi çünkü. Bazen işte yani bir sürü fotoğraflardan oluşan bir sergi diyelim ki hazırlanıyor. ya yani Burada hani çok durağan bir, bir, bir şey bir akış var. Burada Biraz hareketlendirmek için acaba buralara biraz videolar, bazı üç boyutlu bir şeyler mi bulsak gibi. Ee, sonra onları buluyoruz. Ee, hani meraklı olduğumuz için arşivlere dalıp e, buluyoruz. O yüzden daha proaktif bir şekilde davranıyoruz. Şey olsa dahi yani bir süreli sergi ve kişi çok iyi bilen bir küratör olsa dahi. Ee, çok güzel. Ben, aklıma bir dünya soru geldi gerçekten ama akışı bölmemek için sormuyorum onları. Şimdi bir müzik arası verelim isterseniz sonra devam edelim. Merhaba sevgili dinleyenler. Ee, kısa bir müzik arasından sonra 95.0 Açık Radyo'da tekrar sizlerleyiz. Ben Emel Gülşek'ın. Ben Ayça Bayrakulu. Ee, programın e, bu bölümünde e, konuğumuz Cem Kozar Patto'dan e, ve kendisiyle ilk kısımda Patto'yu Nedir, ne değildir öğrendik ve bazı sergileme konularına ilişkin fikirlerini sorduk. Bölümde daha derinlerin sohbetleri sohbetlere girmeyi umuyorum. Bakalım nasıl gideceğiz? Ayça lütfen. Ben şeyi merak ediyorum Cem. Dijital unsurlarla ilgili sergilere, bunu ya da müze tasarımlarını dahil etmekle ilgili fikirlerini merak ediyorum. Çok popülerler, çok kullanılıyorlar. Ama sen bir tasarımcı yaklaşımıyla ne düşünüyorsun? Ya da Patu ofis olarak bu konuya nasıl yaklaşıyor? Ya bizi genelde hani bu tür şeyleri iyi yaptığımız için de tercih ederler. Yani dijital dünyayı seviyoruz biz, sevmiyoruz değiliz. Ama Hani biz söyle yaklaşıyoruz. Yani sırf böyle bir dijitallik, sırf bir interaktivite olsun diye bir şey eklemek. Yani buraya da bir ekran koyalım, buraya da bir hologram koyalım gibi e, bir şey hiçbir zaman istemiyoruz. Biz genelde o tür şeyler hep yine içerikten çıkıyor. O tür. E, mesela çok karmaşık bir şey vardır ve o karmaşık şeyi uzun uzun uzun, uzun, uzun bir metinlerle bir şeylerle falan anlatırsınız. Ya da yani çok basit bir interaktif bir şey yaparsınız. Bu interaktivite bu arada şey olmak zorunda değil, dijital olmak zorunda da değil. Ee, hani basit mekanik bir şey de olabilir. Ve bütün bu hikayeyi hani çok kolay bir hani bir şekilde ziyaretçi sunabilirsiniz. Mesela bizim yani kimsenin bilinmediği herhalde bir küçük bir installationumuz vardı. Ee, anahtar yapılar e, diye bir projeydi galiba. Ee, bir sürü tasarımcıya aslında bir takım e, yapılarla ilgili bir analizler yapmaları ve yani böyle küçük sergilere dönüşmesini e, istemişlerdi. Mimarlık sergisiydi. Biz de orada e, şeyleri böyle bir, çok e, ticari yapıların gelişimiyle ilgili bir şey anlatıyorduk. Yani çok detaylı, zor bir konu e, şey bir, bir teraziyle anlattık. E, hani, maliyetlerini kullanarak e, Mesela Galeria'nın maliyeti, yatırım maliyeti nedir? Forum İstanbul'un nedir? Ee, öbür tarafta da hani tartabileceğiniz işte bir ailenin yıllık geçimi, bir orman bu kadar dikilir ya da şu kadar okul yapılır. Yani o ağırlıkları bir tarafa koyuyorsunuz mesela bir avuç okul koyuyorsunuz bir tarafa, öbür tarafa da işte Galeriye koyuyorsunuz, dengeleniyor. 15 avuç şey koyduğunuzda, bu tarafa da Forum İstanbul'u koyduğunuzda anca dengeleniyor falan gibi. Ee, hani bunu gerçekten fiziksel olarak görebiliyorsunuz. Yani Onun yazı, yazısını yazmakla hani o, o etki hiçbir zaman olamayacak. Gerçekten böyle verdiğimizde insanların konumda kalabiliyor. Yani basit bir örnekti. Dijitallerde de aynı şekilde yaklaşıyoruz. Eğer çok karmaşık ve hani sıkıcı... Olacak bir şeyse bu. Ee, o zaman bunu bir videoyla anlatmak, bir interaktive dönüştürmek e, hep tercih ettiğimiz şeyler oluyor. Bazen de yer darlığından dolayı. E, hani sonuçta bir, bir tane ekranın içinde aslında sınırsız özgürlüğünüz var. E, Birçok şey anlatabilirsiniz. Ben şeye bayılıyorum o yüzden. Yani... E, hep film yönetmenlerinden filan etkileniyorum son zamanlarda. Çünkü sizi iki saat üç saat oturduğunuz yere bağlayabiliyor. Hiç hareket etmeden bir ekrana bakabiliyorsunuz. Müthiş bir şeyi. Hani bir tasarımcı olarak bunu yap yapmak isterim ben de sergilerde. O yüzden hep e, evet. hani o şekilde bakıyorum şeye de. Bu dijitalliğe ve e, yani iyi olacaksa ve gerçekten şeyini karşılıyorsa e, amacını karşılıyorsa Evet, yapıyoruz ama yapmış olmak için hiçbir zaman yapmıyoruz. Yönetmenler ilgimi çekiyor dedin. Leicester Üniversitesi'nde müzecilik çalışmaları bölümünde tam da bununla ilgili Hollywood e, senaryo yazarlığı ve müzecilikle ilgili bir test çalışması var yanlış hatırlamıyorsam. E, hangi stratejileri olabilir e, müzelerde? storytelling e, hikaye anlatımı anlamında hangi stratejileri ödünç alabiliriz gibi bir araştırmada yapılmış sanırım. Onu da paylaşırız mutlaka. E, Twitter'ımızdan ve e, stüdyoların hesaplarından. Aslında bir şey merak ettim. E, bu hani medya, interaktif araçlar bir de e, dokunulabilen e, ve işte e, temas edilebilen sergi unsurlarından bahsettik. Bu e, kinetik daha doğrusu mekanik e, sergi unsurlarında ziyaretçilerin ya da kullanıcıların yanlış kullandığını düşündüğünüz şeyleri oldu mu hiç ya? Hayır o işte orasından tutmayacaksınız, burasından tutacaksınız işte deneyimlerken orada değil de burada durmanız gerekiyordu falan şeklinde. Ya, bu, bu, şöyle, şöyle oluyor tabii ki bazen. Ee, ben hep böyle şey yani ajan gibi dolaşıyorum zaman zaman böyle sergilerde gö, gö, gözlemliyorum nasıl davranıyorlar e, şeyler, ziyaretçiler. E, işte koku sergisinde öyle dur, durmuşluğum çok vardır mesela köşede e, ya da ses sergisinde de öyle yapmıştık. E, oluyor tabii zaman zaman e, oluyor ve onlardan öğreniyoruz. Yani bunu bunu hani doğru kullanamıyor, bunu anlayamıyor diye. Ama şöyle e, hani... Öğrenme eğrisi çok karmaşık olan bir şeyi yapmamamız gerektiğini en baştaki yaptığımız örneklerde böyle deneyimledikten sonra vazgeçtik. Ee, yani çok basit ve hani hiç e, hani böyle bir şeyi okuyup da şöyle kullanacaksın, böyle yapacaksın gibi bir şey olmadan e, doğal olarak e, bu işin içine dahil olabileceği e, araçları kullanmaya ya da geliştirmeye çalışıyoruz diyeyim. Türemizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler Cem bugün bizlerle olduğun için. Ben teşekkür ederim. Ben de çok e e, yani müzeler üzerine konuşmayı çok seven birisi olarak bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. O zaman görüşmek üzere sevgili dinleyenler.